HTML5 teknolojisiyle birlikte birçok yeni etiket kullanıma sunulmuştur. Bununla birlikte HTML4'te kullanılan bazı etiketlerin ve özelliklerin kullanımı sona ermiştir. Her halükarda tarayıcılar bu etiketleri desteklemeye devam edeceklerdir. Ancak HTML editörleri örneğin cs 55 gibi yazılımlarda HTML5 dosyası açtığımızda artık bu etiketlerin ya da özelliklerin desteklenmediğini göreceğiz. HTML5'in halen W3C tarafından resmileştirilmediğini de hatırlatalım. HTML5 ile kullanıma biten görünüm etiketleri şunlardır. BaseFont, Big, Center, Font, S, Strike, TT ve U. Peki bu etiketler yerine artık ne kullanılıyor? Bu etiketlerin yerine artık CSS özellikleri tercih edilmektedir. CSS ile çok daha fazla seçeneğe sahip özellikler, elemanlar üzerinde kullanılabilmektedir. Kullanımı biten erişim etiketleri ise frame, frameset ve noframes etiketleridir. iframe etiketi kullanmaya devam edilmektedir. Bununla birlikte önceki derslerimize gördüğümüz embed etiketi daha yoğun kullanılmaya başlanmıştır. Bunlarla birlikte artık kullanımı tercih edilmeden dolayı akronim, applet isindex, directory etiketleri de sona ermiştir. Bu etiketleri eskimiş etiketler olarak nitelendirebiliriz. Kullanıma biten etiketlerle birlikte etiketler içerisinde kullandığımız bazı özelliklerin de kullanımı sona ermiştir. Bu özelliklerin birçoğu kullanılmadığı için bitirilirken bir kısmı yerlerine yeni gelen özelliklerin tercih edilmesine dolayı kullanımı sona ermiştir. Örnek olarak, a ve link etiketlerinde kullanılan rev ve charset özellikleri kullanım dışı tutulmuştur. Bununla birlikte longdesk ve name özellikleri image etiketinden, version özelliği html etiketinden, hreflang özelliği table header etiketinden, scope özelliği de table. etiketinden kaldırılmıştır. Kullanıma biten sunum özellikleri ise şunlardır. Tüm blok seviyesindeki etiketlerden align değeri kaldırılmıştır. div H1, Table ve diğer blok seviyesindeki etiketlerde hizalama artık tamamen CSS'e teslim edilmiştir. Background özelliği de Body etiketinden kaldırılmış ve CSS üzerinden değiştirilmesi sağlanmıştır. Benzer şekilde Horizontal Space, Vertical Space özellikleri image etiketinden kaldırılıp CSS'in Padding özelliği ile değiştirilmesi istenmiştir. Benzer şekilde CSS'e devredilen özellikler Border, Cell Padding, Cell Spacing Table etiketinden, Height ve Width, TD ve TH etiketlerinden, Vertical Align özelliği Table etiketinden alınmıştır. Gördüğümüz gibi HTML5 kullanıma azalan etiketleri ve özellikleri kaldırdığı gibi birçok özelliğinde CSS üzerinden düzenlenmesi için tasarımcıları teşvik etmektedir.